bismihi sübhaneh. Aziz, sıddık kardeşlerim. Sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün planlarını akim bırakıyor. Evet kardeşlerim, saklama lüzum yok. O zındıklar, Risale-i Nuru ve Şakirtlerini tarikata ve bilhassa Nakşî tarikatına kıyas edip, o ehli tarikatı mağlup ettikleri planlar ile, bizleri çürütmek ve dağıtmak fikriyle bu hücumu yaptılar. Evvela, Ürkütmek ve korkutmak ve o mesleğin su istimalatını göstermek. Vesaniyen, o mesleğin erkânlarının ve müntesi kusuratlarını teşhir etmek. Vesalisen, maddiyun felsefesinin ve medeniyetinin cazibedar sefahet ve uyutucu lezzetli zehirleriyle ifsat etmek ile, mabeynlerinde tesanüdü kırmak ve üstadlarını ihanetlerle çürütmek, ve mesleklerini fennin felsefenin bazı düsturlarıyla nazarlarından sukut ettirmektir ki nakşilere ve ehli tarikat'a karşı istimal ettikleri aynı silah ile bizlere hücum ettiler fakat aldandılar çünkü Risale-i Nur'un mesleki esası ihlası tam ve terk-i enaniyet ve zahmetlerde rahmeti ve elemlerde bâkî lezzetleri hissedip aramak ve fâni aynı lezzeti sefihane de elîm elemleri göstermek ve imanın bu dünyada dahi hadsiz lezzetlere medar olmasını ve hiçbir felsefenin eli yetişmediği noktaları ve hakikatları ders vermek olduğundan onların planlarını inşallah tam akim bırakacak ve mesleki risale-i nur ise tarikatlara kıyas edilmez diye onları susturacak. Bir latife. Bu sabah yanımdaki jandarma kovuşundan biri beni çağırdı. Pencereye çıktım. Dedi: Bizim kapımız kendi kendine kapandı. Ne yapıyoruz açılmıyor. Ben de dedim. Size işarettir ki, nöbetdar olduğunuz ve üstlerinden kapı kapattığınız adamlar içinde sizin gibi masumlar var. Hatta 10 seneden beri görmediğim bir kardeşimle, bir dakika görüşmek bahanesiyle bana ihanet ve başka bahaneyle dış kapımızın ikincisini dahi kapadılar. Onun cezası olarak sizin kapınız dahi kapandı. Sayit Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, size dün yazdığım latifenin üç zerafeti var. Birincisi, istikbalde gelecek mübarek heyetin şahs-ı manevisinin bir mümessili olmasından, o şahs-ı sırrı sırrıyla ve bereketiyle sürgülü kapı kendi kendine açıldığı gibi, yine o tahakkuk edip vücuda gelmiş mübarek heyetin bir mümessilinin, on sene sonra yarım dakika benimle görüşmesi sebebiyle, bana hiddet edildi. Ben de hiddet ettim, Kapıları kapansın tekrar eyledim. Aynı günün gecesinin sabahında hiç vuku bulmamış kendi kendine nöbetçilerin kapıları kapandı, iki saat açılmadı. İkinci zarafeti, ben bir pusla müdde umuma müdürle göndermiştim. İçinde demiştim, ben tecriddeyim, kimseyle görüşemiyorum, görüşsem de bu şehirde kimseyi tanımıyorum. Buranın belediyesi birisiyle ilâ ahir. Sonra müdde umumi demiş, o tecritte mi? Müdür demiş, yok. İkisi bana itiraz etmişler. Aynı gün, yarım meczub ve yarım akraba biri yarım dakika benim ile görüşmesi yüzünden öyle bir vaziyet gösterildi ki, hiçbir tecritte olmamış. Bana itirazları yüzlerine çarptı. Üçüncüsü, komşudaki haylaz gençlerin kapıda gürültüleri, akşam yatsı ortasında bana zarar ederdi. Fakat az idi. O kapıyı da aynı gün bir bahane ile kapattılar. Hem fena koku menzilimde ziyadeleşti, hem o haylazların kapıma yakın gürültüleri ziyade bana zarar verdi. Ben de yine, kapıları kapansın, neden böyle yapıyorlar dedim, aynı sabah o hadise oldu. Kardeşlerim, yeni hurufla yazdığınız iki mesele, cidden tesirini gösterdi. Birinci, ikinci, üçüncü meseleleri de yazılsa çok iyi olur. Fakat hüsrev ve tahiri gibi kalemleri, Kur'an'a ve Kur'an hattına mahsus ve memur olmalarından bana endişe verir, başkalar yazsalar daha münasiptir. Aziz kardeşlerim, bir seneden beri bir parça, yani bir kilo kadar şehriye ve pirinçten sarf ediyordum. Şüphem kalmadı ki, büyük bir bereket içinde var. Şimdi siz bırakmıyorsunuz ki pişireyim, öyleyse onu size hem teberrük hem bereketli bir hediye ediyorum. O yıldız şehriyeden bir defa harika bir bereketi gördüm. Taneleri pişirdikten sonra kurutuyordum. Bir tek tane on mislinden ziyade büyük olduğunu ben ve başkaları gördük. Aziz kardeşlerim, bu gece evrat ile meşgul olurken nöbetçiler ve başkalar işitiyorlardı. Kalbime geldi ki, acaba bu izhar sevabını noksan etmiyor mu diye telaş ettim. Hüccetül İslam İmamı Gazali'nin meşhur bir sözü hatıra geldi. O demiş: "Bazen izhar çok defa ihfadan daha ziyade eftal olur." Yani aşikare yapmakta başkalar ya istifade veya taklit etmek veya gafletten uyanmak veya dalalette ve sefahette muannit ise karşısında şâir-i İslamiyye nev'inden izhar etmek, izzeti diniyeyi göstermek gibi çok cihetle hususen bu zamanda ve ihlas dersini tam alanlarda değil riya, belki gizliden tasannu karışmamak şartıyla çok ziyade sevaplı olabilir diye bir teselli buldum. İki gün evvel sorgu hakimi beni çağırdığı vakit ben kardeşlerimi nasıl müdafa edeyim diye düşünürken İmamı gazali'nin hizbül masununu açtım birden bu ayetler nazarıma göründü. İnna Allaha yudafya aniladin aamenu Yes'anuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim Allahu hafizun aleyhim tuuba Baktım ki birinci ayet şeddeler sayılsa ve meddeler sayılmazsa amenu'daki vavdahi meddedir makamı cifrisi ve ebcedisi 1362 eder ki tam tamına bu senenin aynı tarihine ve bizim mümin kardeşlerimizi müdafaaya azmettiğimiz zamana hem manası hem makamı tevafuk ediyor. Elhamdülillah dedim, benim müdafaama ihtiyaç bırakmıyor. Sonra hatırıma geldi ki acaba netice ne olacak diye merak ettim. Gördüm. Allahu hafizun aleyhim tûba iki cümle tenvin sayılmak şartıyla makamı cifrisi aynen 1362, eğer bir met sayılmazsa 2, eğer sayılsa 3 eder tam tamına hıfsı ilahiyeye pek çok muhtaç olduğumuz bu zamanın bu senenin ve gelecek senenin aynı tarihine tevafuk ederek bir seneden beri büyük bir dairede ve geniş bir sahada aleyhimize ihzar edilen dehşetli bir hücum karşısında mahfuziyetimize teminat ile teselli veriyor. Risale-i Nur bu hadisede daha parlak fütuhatı hakim dairelerde bulunmasından Şimdiki muvakkat tevakkuf bizi meyus etmez ve etmemeli. Ve Ayetül Kübra'nın tabı sebebiyle müsaderesi onun parlak makamına nazar-ı dikkati her taraftan ona celbetmesine bir ilanname telakki ediyorum. Rabbena etmim lena nurana ve firlena ayetini şimdi okudum. Ifirlena cümlesi tam tamına 1362 eder. Bu senenin aynı tarihine tevafuk eder ve bizi çok istiğfara davet ve emreder ki Nurunuz tamam olsun ve Risale-i Nur noksan kalmasın. Bismihi sübhane, Aziz Sıddık kardeşlerim. Bu eski ve yeni iki medreseyi Yusufiyedeki şiddetli imtihanda sarsılmayan ve dersinden vazgeçmeyen ve yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde talebeliğini bırakmayan ve bu kadar tehacüme karşı kuvvi maneviyesi kırılmayan zatları ehl-i hakikat ve nesli ati alkışlayacakları gibi melaike ve ruhaniler dahi alkışlıyorlar diye kanaatim var. Fakat içinizde hastalıklı ve nazik ve fakirler bulunmasıyla maddi sıkıntı ziyadedir. Ve buna karşı da her biriniz, her birisine birer tesellici ve ahlakta ve sabırda birer numuneyi imtisal ve tesanüt ve taltifte birer şefkatli kardeş ve ders müzakeresinde birer zeki muhatap, ve mücib ve güzel secciyelerin inekasında birer ayna olmanız, o maddi sıkıntıları hiçe indirir diye düşünüp, ruhumdan ziyade sevdiğim sizler hakkında teselli buluyorum. Yüz yaşında bulunan Mevlana Halid'in kuddise ruhu cübbesini size bir gün göndereceğim. O zat onu bana giydirdiği gibi, ben de onun namına sizin her birinize teberrüken giydirmek için hangi vakit isterseniz göndereceğim. Yeni geldiğimiz zaman, çiçek aşısı doktoru beni aşıladı. O kolum çıban oldu ve şişti. O şiş aşağıya iniyor, beni yatırmıyor. Abdeste sıkıntı veriyor. Acaba benim vücudum aşıya gelmez. Veyahut başka bir mana var. Yirmi sene evvel beni Ankara'da aşıladılar. Şimdiye kadar o aşı yeri ara sıra işliyor, rahatsızlık veriyor. Bu da öyle olmasın diye hatırıma geldi. Sizde nasıl? Sait Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim. Kaderi ilahi adaleti bizleri Denizli Medresesi Yusufiyesine sevk etmesinin bir hikmeti her yerden ziyade Risale-i Nûra ve şakirtlerine hem mahpusları hem ahalisi belki hem memurları ve adliyesi muhtaç olmalarıdır. Buna binaen biz bir vazife-i imaniye ve uhreviye ile bu sıkıntılı imtihana girdik. Evet, 20-30'dan ancak bir ikisi tadil ile erken ile namazını kılan mahpuslar içinde, birden Risale-i Nur şakirtlerinden kırk umumen bila istisna mükemmel namazlarını kılmaları, lisan-ı ile ve fiil diliyle öyle bir ders ve irşattır ki, bu sıkıntı ve zahmeti hiçe indirir, belki sevdirir. Ve şakirtler, ef'alleriyle bu dersi verdikleri gibi, Kalplerindeki kuvvetli tahkiki imanlarıyla dahi buradaki ehli imanı ehli dalaletin evham ve şüphehatından kurtarmalarına medar çelikten bir kal'a hükmüne geçeceğini rahmet ve inayet-i ilahiyeden ümid ediyoruz. Buradaki ehli dünyanın bizi konuşmaktan ve temastan menleri zarar vermiyor. Lisan-ı hal lisan-ı kalden daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor. Madem hapse girmek terbiye içindir, milleti seviyorlar ise, mahpusları Risale-i Nur şakitleriyle görüştürsünler. Ta bir ayda, belki bir günde, bir seneden ziyade terbiye alsınlar. Hem millete ve vatana, hem kendi istikballerine ve ahiretine menfaatli birer insan olsunlar. Gençlik rehberi bulunsaydı, çok faydası olurdu. İnşallah bir zaman girer. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, Bugün büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah ile Hazreti Ziyaeddin hakkındaki malumunuz muhavereyi tahattür ettim. Sonra sizi düşündüm. Kalben dedim, eğer perde-i gayb açılsa, bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı, ateşli hallerden sarsılmayan bu samimi dindarlar ve ciddi Müslümanlar eğer her biri bir veli, hatta bir kutup görünse benim nazarımda şimdi verdiğim ehemmiyeti ve alâkayı pek az ziyadeleştirecek ve eğer birer âmi ve adi görünse, şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek diye karar verdim. Çünkü böyle pek ağır şerait altında iman kurtarmak hizmeti, her şeyin fevkindedir. Şahsi makamlar ve hüsnü zanların ilave ettikleri meziyetler, böyle dağdağlı, sarsıntılı hallerde Üstün zanlarını kırmakla muhabbetleri azalır ve meziyet sahibi dahi onların nazarlarında mevkiini muhafaza etmek için tasannu'a ve tekellüfe ve sıkıntılı vakara mecburiyet hisseder. İşte hatsiz şükür olsun ki bizler böyle soğuk tekellüflere muhtaç olmuyoruz. Sayit Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, bütün ruh ve kalp ve aklımla sizin Leyali Aşerenizi tebrik ederiz. Bizim şirket-i maneviyemize büyük kazançlar edeceklerini rahmet-i ilahiyeden niyaz ederiz. Bu gece rüyamda yanınıza gelmiş, imam olarak namaz kılacağım halinde uyandım. Benim tecrübemle rüyanın tabiri çıkacağı zamanda, Sava ve Homa kahramanlarından iki kardeşimiz, rüyayı tabir etmek için umumunuz namına geldiler, ben de umumunuzu görmek gibi mesrur oldum. Kardeşlerim, gerçi bu vaziyet hem muvafığa, ve bir kısım memurlara, Risale-i Nur'a karşı bir çekinmek, bir ürkmek vermiş. Fakat bütün muhaliflerde ve dindarlarda ve alakadar memurlarda, bir dikkat, bir iştiyak uyandırıyor. Merak etmeyiniz, o nurlar parlayacaklar. Haşiye, ey kardeş, dikkat buyur. Denizlapsinde hapsinde, bütün esbabı ı alem, zahiren üstadın aleyhinde, idam hükümleriyle mahkemeye verilmişken, üstad diyor, ''Merak etmeyiniz kardeşlerim, o nurlar parlayacaklar.'' Bu söz, bak nasıl tahakkuk etti. Talebeleri Said Nursi Sabri'nin tabiri ve istihracı ile, sure as işaretine muvafık olarak, Risale-i Nur, Anadolu'yu Cebeli Cudi'de sefine gibi ve Isparta ve Kastamonu'yu afat-ı semaviye ve arziyeden muhafazalarına bir vesile olduğunu ve Risale-i Nur'a ilişmesinler. Yoksa yakından bekleyen afetler geleceklerini bilsinler, akıllarını başlarına alsınlar. Bu musibetten biraz evvel tekrar ile söylüyordum ve size de o mektuplar gönderilmişti. Şimdi aldığım haber, Kastamonu, civarı, kalası, Risale-i Nur'un matemini tutmuş gibi ağlamış ve zelzele ile sıtma tutmuş, inşallah yine Risale-i Nur'a kavuşacak ve gülecek ve şükredecek. Size evvelki gün iki kıymetli kazancımızı yazmıştım. İkincide yüzer lisanla dua ve tesbihat ile ahir demiştim. Noksan var, sahihi. Her birimiz derecesine göre yüzer lisanla ile ahir. Hem ben pek çok alakadar olduğum sava köyünden çok muhterem bir ihtiyar ile ellerimiz birbiriyle kelepçe edilip geldiğimiz beni pek çok memnun edip bununla o mübarek köyün bana şiddeti alakasını anladım. O kardeşime ayrıca selam ederim. Aziz kardeşim. وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ Bu ayet dahi, وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرِ işaretine işaret eder ki, kafirlerin bu kadar tahribatları ve harpleri faidesiz ve hasarat içerisinde aynı zarar oldu. وَالْعَصْرِ işaretinde Risale-i Nur'a bir ima bulunması remziyle bu ayet dahi remzen, 1360 Rumi tarihi olan, bu senede münafıklar ve küfre düşenler, Risale-i Nur'a ilişecekler fakat hasaret ederler. Çünkü zelzele ve harp gibi belaların ref'ine bir sebep Risale-i Nur'dur. Onun tatili belaları celbeder diye bir gizli ima olabilir. Said Nursi Aziz kardeşlerim, ben tahmin ediyordum ki, hakiki ve en son müdafaa namemiz, Denizle hapsinin meyvesi olan risalecik olacak. Çünkü evvelce bazı evham yüzünden bir seneden beri aleyhimize geniş bir tarzda çevrilen planlar bunlardır. Tarikatçılık, komitecilik ve harici cereyanlarına alet olmak ve dini hissiyatı siyasete alet etmek ve cumhuriyet aleyhinde çalışmak ve idare ve asayişe ilişmek gibi asılsız bahaneler ile bize hücum ettiler. Cenab-ı Hakk'a hamdsiz şükür olsun ki onların planları akim kaldı. O kadar geniş bir sahada, yüzer talebelerde, yüzler risalede, 18 sene zarfındaki mektup ve kitaplarda hakikatı imaniyeden ve Kur'aniyeden ve ahiretin tahkikinden ve saadet ebediyeye çalışmaktan başka bir şey bulmadılar. Planlarını gizlemek için gayet adi bahaneleri aramaya başladılar. Fakat hükümetin bazı erkanını ifal edip aleyhimize çeviren dehşetli ve gizli bir zındıka komitesi, şimdi doğrudan doğruya küfrü mutlak hesabına, bize hücum etmek ihtimaline karşı, güneş gibi zahir ve şüphe bırakmaz ve dağ gibi metin, sarsılmaz olan meyve risalesi, onlara karşı en kuvvetli bir müdafaa olup, onları susturacak diye bize yazdırıldı zannediyorum. Kardeşlerim, gerçi yeriniz çok dardır. Fakat kalbinizin genişliği o sıkıntıya aldırmaz. Hem yerlerimize nispeten daha serbesttir. Biliniz, en esaslı kuvvetimiz ve noktayı istinadımız tesanüttür. Sakın sakın bu sıkıntıların verdiği asabilik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvalar ve böyle olmasaydı şöyle olmazdı diye birbirinizden gücenmeyiniz. Ben anladım ki bunların hücumundan kurtulmak çaremiz yoktu. Ne yapsaydık onlar bu hücumu yapacak idiler. Biz sabır ve şükür ve kazaya rıza ve kadere teslim ile mukabele ederek ta inayet-i ilahiye imdadımıza gelinceye kadar az zamanda ve az amelde pek çok sevap ve hayrat kazanmaya çalışmalıyız. Oradaki kardeşlerimize çok selam ve selametlerine dua ediyoruz. Sayit Nursi. Aziz sıddık kardeşlerim, bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevaline ve fena ve fani akıbetsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlarına karşı bir ehemmiyetli medar teselli ise, samimi dostlar ile görüşmektir. Evet, bazen bir tek dostunu bir iki saat görmek için, yirmi gün yol gider ve yüz lirayı sarf eder. Şimdi bu acip, dostsuz zamanda, samimi kırkelli elli dostunu birden bir iki ay görmek ve Allah için sohbet etmek ve hakiki bir teselli alıp vermek, Elbette başımıza gelen bu meşekkatler ve zayiat-ı maliye ona karşı pek ucuz düşer, ehemmiyeti kalmaz. Ben kendim buradaki kardeşlerimden 10 sene firaktan sonra bir tekini görmek için bu meşekkati kabul ederdim. Teşekki kaderi tenkit ve teşekkür kadere teslimdir. Sizi temin ederim ki şimdi ecel gelse ölsem kemale rahatı kalple karşılayacağım. Çünkü içinizde kuvvetli metin, genç çok sayitler bulunduğuna ve bu biicare, ihtiyar, hasta, zayıf sayitten çok ziyade risale-i nura sahip ve varis ve hami olacaklarına kanaatim geliyor. Nazifin puslasında isimleri yazılan ve tesirli bir surette kuvve imaneviyi takviye eden zatlara çok minnettar ve çok müferrah oldum. Zaten ben onların böyle olacaklarını tahmin ederdim. Cenab-ı Hak onlara muvaffak ve başkalara da hüsnü misal eylesin. Amin.